Peygamberimiz 40 yaşına kadar Hristiyan veya Yahudilerle nasıl bir ilişki içinde oldu? Mesela onların meclislerinde bulundu mu? İbadethanelerine gitti mi? Bu sorulmuş. Vallahi hiç bilmiyorum. Bilmem de gerekmez yani bunu. Evet.